Ekolojik Yaşam Ekolojik yaşam, zıddı olan bir tanım değildir. Bütün yaşamlar ekolojiktir. Bir yaşamın var olabilmesi için diğer döngülerle ilişkilenmiş, sürekli değişen, dinamik bir yapısı olması gerekir. Bu durumda da ekolojiktir. Buna göre nükleer enerji de ekolojiktir, savaş da, kölelik düzeni de. Bunların da tümü dönüşür ve olması gereken yere gelir. Çağımızda biz, sürdürmek istediğimiz yaşama uygun öğeler ve bunların bütününe ekolojik yaşam adını veriyoruz. Halbuki yaşam bizli de, bizsiz de ekolojik ve dönüşerek devam ediyor. Şüphesiz ki, insanoğlunun içinde yaşamayı sürdürmek istediği ekolojik yaşam için en azından temiz su, hava, toprak ve biyolojik çeşitliliğin varlığına, İklimler, gece gündüz gibi döngülere, ay uydusuna ve bunun gibi birçok ekolojik varlığa ihtiyacımız var. Şu anda bunu anlamıyor gibi görünüyoruz ve çok ekolojik bir sonuca doğru gidiyoruz hep birlikte. Hangi ekolojiyi besliyorsanız yaşamınız da o denli ekolojik olur. Viktor Ananyas